ve hayr'ul hadi hadi'ul Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fîn-nâr amma ba'd Muhterem kardeşlerim Allah azze ve celle'ye nihayetsiz hamdü senalar olsun İzmir'de selefi ilim der bir ilki gerçekleştirmiştir Bütün yapılanlar takdire şayandır. Burada bana da konuşma fırsatı verdiklerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Aslında Ebu Said hocamın yanında konuşmanın güç olduğunun farkındayım. Konuşma esnasında isabet edersem bunun Allah'ın fadlı olduğunu bilirim. Ama hata edersem de bu hatanın kendimden kaynaklandığının da farkındayım Rabbimden Azze ve Celle'ye bana anlatabilme dinleyenlere de dinleyip, anlayıp uygulamaya koyabilmeyi nasip etmesini niyaz ederim anlatacağım konu İslam tarihinde itikadi sapmalar ilk evvelde nasıl olmuştur itikadi sapmalar nelerdir ve bugünümüzde günümüz insanı bu sapıklıklardan nasıl etkilenmişlerdir? Sağlam ve sağlıklı bir İslami toplum oluşturulması için İslam akidesinin sağlıklı bir şekilde Kur'an ve sünnet paralelinde öğrenilmesi ve öğretilmesi lazımdır. İslam inancının anlaşılması hususunda en doğru yol, Ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde bulunduğu yoldur. İslam ümmetinin uyanışı buna bağlıdır. Ancak böyle bir topluluk Allah Azze ve Celle'nin yardımına ve onun hoşnutluğuna hak kazanmış olabilir. Ehl-i sünnet olma metodu şu esaslara dayanır. 1- Akide ile ilgili bütün meselelerin çözümü Kur'an ve sünnet kaynaklı olacaktır. 2- Müteşabihler Kur'an ve sünnette geldiği hal üzere kabul edilecektir. Tevil yoluna kesinlikle gidilmeyecektir. 3- Peygamber aleyhisselatü vesselamın ve ashabının, Budvanullahi aleyhi mecmain, üzerinde bulundukları hale bağlı kalınacak, bunların dışına çıkılmayacaktır. 4- Akide ve amelde bidat sahibi olanlarla mücadele edilecek, onların batıl ve fasit görüşleri Kur'an ve sünnet ışığında çürütülecektir. 5- Kur'an ve sünnette bildirilen gaybi meseleler bildirildiği kadarıyla kabul edilecek, aksi bir görüş beyan edilmeyecektir. 6- Müslümanların vahdeti için çalışılacak, tefrikaya götürücü bütün yollar tıkanacak ve böylelikle en doğru olan yolda insan yürüyecektir. <gülüyor> Ümmet-i Muhammed arasında aleyhissalatü vesselam çözülme ve doğru yoldan sapma yukarıda sözü edilen hususlardan uzaklaşma neticesinde ortaya çıkmıştır. İslam'dan önceki dinlerin bozulup tahrif edilmesindeki en önemli faktörlerden birisi dinin ana temellerinden olan kutsal metinlerdeki kelimelerin manalarını bozacak şekilde tahrifata uğratılıp tevil edilerek yerlerine yeni manalar arz edecek kelimelerle değiştirilmesi olmuştur. <gülüyor> Allah Azze ve Celle Maide Suresi 13. ayeti i Kerime'de bu hususu şöyle beyan etmektedir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَضَعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Ellerindeki Tevrat'ta kelimeleri yerlerinden değiştirip tahrifat yapmışlar ve bu kitaptan kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Buyurur Rabbimiz Celle <gülüyor> Böyle yapanlar <gülüyor> tabi ki Allah Azze ve Celle'nin istediklerini, emrettiklerini kendi kafalarına göre değiştiren kimselerdir. Yaptıkları bu işle ne Rablerini razı edebilmişler ne de kendileri bir hakikat üzerine olmuşlardır nitekim diğer bir ayeti kerimede yani Ali İmran suresinde o kitabı sana indiren odur kitabı sana indiren odur o kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir bunlar kitabın aslıdır diğerleri ise müteşabih ayetlerdir Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve heveslerine uygun tevilini yapmak için müteşabih ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabih'in tevilini Allah azze ve celle'den başkası bilemez. Alimde yüksek dereceye ulaşmış olanlar ise biz ona inandık, hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Evet. Rabbımız Azze ve Celle'nin bu ayetleri göndermesi bizi deneyip imtihan etmek istemesidir. Rabbımız Azze ve Celle bu ayetlerle bizi imtihan eder. Bakalım inanacaklar mı? Yoksa eğri büğrü yollara sakıp önceki ümmetler gibi bozgunculuk ve fitne çıkarıp dinlerinde haddi aşacaklar mı? Rabbimiz celle Şanuhu, iman ve amel konusunda sahabeyi kiramı bütün insanlara numune olarak göstermiştir. Bakara suresi 137. ayeti kerimede Rabbimiz celle şanihu "Fe in amenu ma amantu bihi faqad ihtedau ve entevlleu fe ma hum fi buyurarak eğer iman edecek olanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesiz hidayete ererler. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar muhakkak ki düşmanlık içerisindedirler buyurmuştur. Burada sizin iman ettiğiniz gibi derken kasıt sahabe-i kiramdır. Demek ki hidayette olmak için tek çıkar yol sahabe-i kiram taklit etmek den geçiyormuş. İslam tarihinde ilk sapma ve kaymalar, Hazreti Osman'ın radıyallahu anhunun şehadeti, Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye radıyallahu anhuma'nın arasında geçen, cereyan eden, üzücü olaylara kadar dayanır ilk sapmalar. İlk bidat fırkaları hariciler ve şiiler olarak görülür. Bu da Hz. Ali Radıyallahu Anhu'nun hilafeti devrine rastlar. Haricilik bidatı ve haricilik fitnesi nedir? Hariciler Hz. Ali Radıyallahu Anhu zamanında hicretin 37. senesinde ortaya çıkmışlardır. Bu zümre ilk önce Hz. Ali Radıyallahu Anhu'yu hakem olayını kabul etmeye zorlayan topluluktur. Daha sonra fikir değiştirerek hakem olayını kabul ettiğinden dolayı Ali radıyallahu anhu'yu tekfir etmişlerdir. Olay şu şekilde cereyan etmiştir. Sıffin savaşında Muaviya radıyallahu anhu'nun taraftarları mızraklarının uçlarına Kur'an sayfelerini bağlayarak yukarı kaldırıp aramızda Kur'an hakem olsun. La hukma illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır diyerek karşı tarafı etkisiz duruma getirmek istemişlerdir. Hocam bu muaviye de emriyle mi oldu bu? Kur'an taktik. Evet. Hazreti Ali radiyallahu anhu bunun savaş taktiği olarak yapılan bir tuzak olduğunu bildirdiği halde taraftarlarının birçoğu bunu anlayamamış ve Hazreti Ali'ye karşı çıkmışlardı. Neticede bu işin bir hile olduğu herkes tarafından anlaşılınca yine Ali radıyallahu anhu'ya karşı geldiler. Neden hakem olayını kabul ettin deyip onun karşısına muhalif olarak dikildiklerinde Hz. Ali radıyallahu anhu bu kişilere hakem olayını kabul etmeyi kendilerinin zorladığını hatırlattığında onlar bizim önceki halimizdi. Ve o zaman biz küfür içindeydik, gerçeği gördük, anladık, tevbe ettik. Sen de halinden tevbe edersen sana biat ederiz demişlerdi. Ali radıyallahu anhunun Kur'an ve sünnetten getirdiği delillerle yaptığı konuşmaları sonucunda birçoğu Hazreti Ali radıyallahu anhunun safında yer aldılar. Fakat bazı anlayışsızları ise düşmanlıkta ne yaptılar? Hazreti Ali radıyallahu anhuya devam ettiler. Hariciler, büyük günah işleyen kimseleri kafir sayarlar. Kanı ve malı helaldir derler. Kendi akidelerini kabul etmeyenleri kafir sayıp öldürürler. Nitekim Abdullah bin Habbap radıyallahu anhuyu öldürmüşlerdi. Muhsan zani edilmez Çünkü recim Kur'an'da bildirilmemiştir derler. İlk çıkan bidat fırkalardan ikincisi de Şiilerdir. Şiilik önceleri Hazreti Ali taraftarlığı gibi görülen bir durumdu. Bu gayet normal ve tabi bir şeydi. Asap arasında bile, hilafet konusunda önceliği Hazreti Ali radıyallahu anhuya verip Ali'yi radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhuya takdim edenler bile vardı. Herkes Ebubekir ile Ömer'in radıyallahu anhuma hilafetini kabul edip bu iki zatı ashabın en hayırlısı olarak görüp yağ veriyordu. Şiilik ilk önce Hz. Ali taraftarlığı ve ehlibeyt sevgisi olarak lanse edilse de Hz. Hasan radıyallahu anh'unun zehirlenilip Hüseyin radıyallahu anh'unun Kerbela'da şehit edilmesiyle de siyasi bir boyut olarak kullanılmaya başlanıldı. Daha sonra ortalarda Abdullah bin Sebe adında bir Yahudi belirdi. Müslüman olduğunu iddia ediyor ve Ehl-i sevgisiyle yanıp tutuştuğunu insanlara anlatıyordu. Çeşitli İslam beldelerinde dolaştı ve en sonunda Mısır'da şu şekilde telkinlerine başladı. İnsanların İsa Aleyhisselam'ın döneceğine inandıkları halde, Muhammed'in Aleyhisselam'ın döneceğini kabul etmemeleri gerçekten şaşılacak bir şeydir. Halbuki Allah Celle Şanuhu, El-Kasas Suresi, 85. ayeti kerimede اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى Yani <gülüyor> Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah Celle Şanuhu seni döneceğin yere yani meade döndürecektir buyurmaktadır. Binaenaleyh dünyaya yeniden dönmeye Muhammed Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan daha layıktır demiştir. Onun İslam akidesiyle uzaktan yakından bağdaşmayan bu görüşü bazı cahil kişilerin arasında benimsenmiş ve recat akidesi ilk defa teşekkül etmiş oldu. İslam alimleri burada mead kelimesini Peygamber Aleyhisselatü Medine'den Mekke'ye Allah tarafından döndürülmesini yahut da makam Mahmud'a nasip kılınmasını olarak anlamışlardır. İbn-i Sebe daha sonraki zamanlarda her peygamberin bir vasıysi vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın da vasısının Hazreti Ali Radıyallahu Anhu olduğunu insanların arasına söylemeye başlamıştı. Bu bununla yetinmemiş Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ecma'in Resulullah'ın hilafetle ilgili vasiyetini çiğnemişler Ali'nin hakkını gasp etmişlerdir ve bu ümmete karşı en büyük zulmü işlemekten çekinmemişlerdir diyerek bu iddia ile gelerek halkı galeyana getirip ümmet arasında fitne ve fesat tohumlarını ilk önce ekmiştir. Şehristaninin belirttiğine göre i̇bn Sebe Hz. Ali radıyallahu anh'unun imametine ilişkin gaybet yani kaybolan imam ve recat akidesi yani geriye dönecek olan 12. imam fikrini ilk defa ortaya atan kişidir. Şiilerin fasit itikadlerinden bazıları. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra ashab arasında altı kişi İslam'da karar kılmış, diğer bütün insanlar mürted olmuşlardır diye iddia ederler. Yani bütün ashabı tekfir ederler. İki, Hilafet Hazreti Ali Radiyallahu Anh'unun ve evladının hakkıdır derler. Üç İlk üç halife hilafette gasıptırlar. Hilafete layık değillerdir diye itikat ederler. Dört, Şii imamları nebilik ve hatta ilahlık derecesindedirler diye iddia ederler. Hümeyni bu hususta şöyle söylemiştir. Bizim itikadi esaslarımızdan olmak üzere İmamlarımızın öyle bir mertebeleri vardır ki o mertebeye ne mürsel olan bir nebi ne de mukarreb olan bir melek ulaşamaz der haşa vakallah. Bunu hükümet-i İslamiyede bahsetmiştir. Bunun manası imamlarımız peygamberlerden evladır demektir haşa vakallah. Beş Kur'an tahrif olunmuştur derler. Ali ve evladı hakkındaki ayetler Kur'an'dan çıkarılmıştır diye iddia ederler. 6 Şia imamları Allah'tan vahiyle konuşur deyip bu şekilde itikad ederler. 7 Kur'an'ın bir zahiri, bir de batını manası vardır. Zahiri manasını rusum alimleri, batını manasını da bizim hidayet önderi olan imamlarımız bilirler deyip bu şekilde itikad ederler. Mürciye mezhebi Mürciye mezhebi haricilere karşı bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Daha önce gördüğümüz gibi hariciler Hz. Ali ve Muaviye radıyallahu anhumayı tekfir ediyorlardı. Abdülkahir el-Baghdadi şöyle der. Mürcielik, amelin imandan olmadığını savunanların mezhebidir. İlk mürcieler, asap arasında çıkan tatsız olaylar hakkında görüş bildirmeyen, hangilerinin haklı, hangilerinin haksız olduğu hususunda konuşmayıp, bunu Allah Azze ve Celle'ye havale edenlerdir. Bu şekilde davranmalarıyla da bunlar, isabetlidirler. İrca hakkında ilk konuşan ve yazan kişi Hasan bin Muhammed bin Hanefiye'dir. Onun konuşup yazdığı şeyler fitne olaylarına katılan ashab hususundaki suskunluğuyla bu işi Allah Azze ve Celle'ye havale etmesiyle ilgilidir. Hasan bin Muhammed'in söz konusu ettiği mürcielik budur i̇bn Hacer ve Rahimahullah bunu teyit etmiştir. Buna göre iman ile alakalı mürciyelikle bu zatın mürciyeliğinin arasında bir bağ yoktur. Konumuz olan batıl mürciyelik ise Geylan-ı iman dil ile ikrardan ibarettir. Bu da tasdik demektir. Allah'ı bilmek yani Allah'ı tanımak ve Allah'ın fiillerini tanımak imandan değildir. Demiştir. Gaylan ebdimeşkî. Daha sonraki tabileri o derece ileriye gitmişlerdi ki bir kimse iman ettiyse şehadeteyni diliyle eğer söylediyse, telaffuz ettiyse artık masiyetin kendisine herhangi bir zararı dokunmaz derler. Nitekim küfredenin yaptığı bütün iyi davranışları kendisine fayda vermediği gibi. Bu işi kıyas yoluyla çözmeye çalışmışlardır. Mürce mezhebi mensupları imanın dil ile ikrar, kalp ile tasdik olduğunu iddia ederler. Amellerin imandan olmadığını savunurlar. İman sadece Allah Azze ve Celle'yi tanımak ve sevmektir derler. Cehmiye mezhebi ve Cebriye mezhebi Bu görüşü sistemleştiren Cehm bin Safvan'dır. O bu görüşü ile ilgili bilgileri Cehenn bin Dirhem'den almıştır. Cehm bin Safvan Horasan'da ortaya çıkmıştır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etti ve Kur'an'ın mahluk olduğunu ilk defa o savundu. Müteşabihatın teviline başvuran Cehmiye Allah, akılla naklin çelişebileceğini böyle durumlarda naklin akılla tevil edilmesi gerektiğini savunmuştur. Cehmiye mezhebinin batıl ve fasıt görüşleri şöyle özetlenebilir: Allah her yerdedir derler haşa ve i̇stiva kelimesinin asıl manası Allah'ın arşa hakim olmasıdır deyip istiva kelimesini istevla kelimesiyle açıklanmalıdır derler Allah azze ve celle'nin ilmi hadistir bu sebeple bir varlığı yaratmadan önce onun hakkında bilgi sahibi de değildir derler. Haşa yani Allah Azze ve Celle'ye acizlik atfederler. Kelam sıfatı Allah'a nispet edilemez diye iddia ederler. Allah Azze ve Celle'nin dünya ve ahirette görülmesi mümkün değildir. Sadece Allah'ın fiilleri görülebilir diye inanırlar. Kainatta yegane fail ve mürid Allah'tır. İnsanlara ait olan bütün fiillerin yaratıcısı da Allah'tır. Bu sebeple gerçek anlamda insana has bir irade hürriyetinden söz etmek mümkün değildir diye inanır ve iddia ederler. İnsanın dünyada kendisi için yazılı olanı insan dünyada kendisi için yazılı olanı uygulamakla mükelleftir. Kendisi hiçbir şeye muktedir değildir. Adeta rüzgarın önündeki yaprak misali gibidir. Rüzgar ne taraftan eserse oraya savrulan yaprak gibi hareket eder. Elinde ıhtiyarı yoktur deyip iddia ederler. Şimdi de müşebbihe biraz bahsedelim. Bu batıl görüş sahipleri ise Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal için iptal eden, reddeden Cehmiye mezhebine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Cehen bin saffan Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar edince buna tepki olarak Mukatil bin Süleyman Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat etmek için harekete geçer. O Allah'ın bütün sıfatlarını ispat etmeye çalışır. Bu işi yaparken de çok ileriye giderek Rabbul Alemini Celle Şanuhu kendi yarattığı mahlukatına benzer bir duruma getirir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat hususunda aşırıya giderek adeta Allah Azze ve Celle'yi cisimlendirmiştir. Onun için müşebihe yani benzetenler adıyla alın, anılırlar. Ebu Hanife rahimahullah bize doğudan iki görüş geldi. İkisi de iğrençtir. Birisi sıfatları inki, in, inkar eden cehmin görüşü, diğeri ise müşebihe olan mukatil bin Süleyman'ın görüşüdür demiştir. İkisini de reddetmiştir. Evet, mukatil bu iş ile bir bidatı önleyeyim derken, ortaya başka bir bidatı çıkarmıştır şimdi gelelim muhtezile belasına o günden bu zamana kadar ümmetin arasında en büyük fitneyi meydana getiren ve itikadi sapmaları sapmaların en büyüğünü oluşturan bir fitne Mutezile mezhebi Kur'an ve sünnetin naslarını anlamada nakle değil de akle öncelik vermiştir Her şeyin akılla çözülebileceğini savurmuşlardır. Bu mezhep Miladi 8. yüzyılda Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubey tarafından kurulmuştur. Şehristani'nin rahimehullah bildirdiğine göre adamın biri Hasan Basri'nin huzuruna gelir ve şunu sorar. Bizim oralarda büyük günah işleyenleri tekfir eden bir grup vardır ki mürtaki bir kebirenin kafir olduğunu savunuyorlar. Bir başka grupta kişi eğer iman etmişse işlemiş olduğu büyük günahlar ona asla zarar vermez diye iddia ediyorlar. Bunların görüşüne göre amel imandan bir rükün değildir. Nasıl ki imansız amel sahibine fayda sağlamıyorsa iman ehli için de günahlar sahibine zarar vermez iddiasında bulunuyorlar. Bize bu itikatlar hakkında nasıl bir bilgi verirsiniz diye sorduğunda daha Hasan-ı basr -ı cevap vermeden önce talebeleri arasındaki Vasıl bin Ata ortaya çıkıp şöyle söyler. Biz büyük günah irtikab eden birisi için mutlak anlamda mü'mindir diyemeyeceğimiz gibi o mutlak anlamda da kafirdir diyemeyiz. Aksine bu kişi için el menziletu beynel menzileteyn yani iki menzile arasındadır. Ne tam kafirdir ne tam müslümandır deriz dedi. Hasan-ı Basri ile Rahimahullah bu terbiyesizce müdahale eden talebesine اِعْتَزِلَ anne وَاصِلًا Vasıl bizden bu görüşü dolayısıyla ayrıldı. Diyerek bu görüş sahiplerine mu'tezile yani ayrılanlar adının verilmesine sebep olmuştur. Bu mezhebin batıl görüşleri şunlardır. Onlar da Allah Celle Şanuhu her yerdedir. Allah Celle Şanuhu Nerede anarsan orada Hazır ve nazırdır derler Haşâ ve emir eri gibi Allah burada, burada Allah şurada, burada İki Kur'an'ın da diğer mahlukat gibi Yaratıldığını, yaratılmış olduğunu iddia ederler Üç Allah Azze ve Celle Cennette de görülemeyecektir derler Dört İnsan iradesinde hürdür Büyük günah sahipler Yani mürtekibi kebire imanla küfür arasındadırlar derler. Kişi güzel ve iyiyi aklıyla bulmakla yükümlüdür ve bulur diye iddia ederler. Allah Azze ve Celle'nin takdiri olan şeyler fanidirler. Öylerse, öyleyse bunların yok olmasıyla bundan sonra Allah Azze ve Celle hiçbir şeye kadir olamaz iddiasında bulunurlar. Haşa ve kelle. Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal hususunda çok ileriye gittiler ve bunu da tenzih adı altında işlediler. El sıfatı insana ait bir sıfattır. Allah Azze ve Celle insana ait olan bu sıfattan beridir. Elden kasıt, kuvvet ve kuvvettir diye tevili caiz gördüler. Recmi ve kabir azabını inkar ettiler. Sahabelerin, Ravıdullah Aleyhicemayn arasında yaşadıkları bazı olumsuz olaylardan dolayı onlara tan ederler. Adalet vasıflarını kaybettiklerini iddia ederler. Hadisleri kabul etmezler. Akıllarının almadığı bir şey olduğunda onu inkar etmekten çekinmezler. Evet kardeşlerim, Ehli sünnetin Rabbimiz Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına bakış açısı nedir? Şimdi bunlar ehli bidatlardı. Bunları gördük. Ehli sünnet bakalım Rabbimiz Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına nasıl bakıyor? Nasıl kabul ediyor? Aşağıda sayacağımız hususlarda bütün ehli sünnet uleması bidatçılardan etkilenen birkaçı haricinde dört mescidin büyük alimleri de aynı görüş ve inanç İçerisindedirler O da şudur Bu dinin inanç esasları Allah Azze ve Celle'nin Kitabından ve peygamberinin O mesele hakkında Söylediklerinden öğrenilir Müteşabih ayetler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları Kesinlikle tevil edilemezler Ayette geçen Fetih suresi 10. ayette يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Allah Azze ve Celle'nin eli onların ellerinin üzerindedir. Buradaki el kelimesi Allah Azze ve Celle'nin kudreti veya nimetidir diye tevil edilemez. Zira bu türlü tevillerde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal vardır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal ise kaderiye ve mutezile taifesinin sözleridir. İddialarıdır. Allah azze ve celle'nin eli keyfiyetsiz olarak Allah'ın celle şanuhu sıfatıdır diye kabul ederler. Allah azze ve celle'nin gazabı ve rızası da keyfiyetsiz olarak sıfatıdır. Hiçbir müteşabih ayet yani içinde el, yüz, arş, göz kelimeleri geçen ayetler kesinlikle başka bir kelimeyle değiştirilip tevil edilemezler. Zira Cenab-ı Hak celle şanuhu Özellikle bu kelimeleri seçmiş kullanmıştır. Bunların yerine nimet, görme ve istila kelimelerini kullanmamıştır. Ehl-i sünnet bu hususlarda hiçbir açıklama yapmadan nasları yani Kur'an ve sünnette bildirilenleri düz anlamlarına göre kabul etmişlerdir. Yukarıda zikredilen hususları Ebu Hanife Rahimahullah El Fuku Ekber isimli eserinde zikretmiştir. İmam-ı Şabi de Said İbnül de Süfenez-Tevri de rahimahumullah tevil etmeden bu türlü ayet ve hadislere iman etmek <gülüyor> gerekir demişlerdir. Ebu Hanife El-Vasiyye <gülüyor> adlı kitabında biz ikrar ederiz ki Allah Celle Şanuhu ihtiyaç duymaksızın arş üzerindedir. Onun istikrarı arş üzerindedir. Bu ibare El-Fuku sayfa 70'te mevcut. i̇mam Malik de Rahimahullah arştan ve istivadan sorulunca ne güzel cevap vermiştir. Allah'ın arş üzerine istivası malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. İnsanlar bunun nasıl olduğunu akıllarıyla anlayamazlar demiştir. Bundan sormak bid'attir. Bu ayetin böyle olduğuna inanmak vaciptir demiştir. Bu inanç selefin, ashabın, tabainin ve etba'ut tabainin yoludur ve en doğru yoldur. Şafii alimlerinden biri İmamul Harameyn'in daha önce bu ayetleri tevil ettiğini, ancak ömrünün sonuna doğru bundan vazgeçtiğini, tevbe ettiğini ve bu ayetleri tevil etmeyi yasakladığını ve selefin müteşabih ayetlerin tevilini yasakladıkları hususundaki icmağını naklettiğini belirtmiştir. İmamül ül Harameyn bu görüşünü risalet Nizamiye isimli kitabında dile getirmiştir. Ehli sünnet yolundan ve sahabe anlayışından ayrılmaya sebep olan faktörlerden biri de Kelama dalıp ümmet arasında fitne ve fesat çıkarmaktır. Ebu Hanife'nin oğlu Hamad radıyallahu anhuma anlatıyor. Bazı kelamcılarla tartışırken babam yanıma geldi. Hangi konuda konuşuyorsunuz dedi. Ben de şu konuda konuşuyoruz dedim. Bana ey Hamad kelamı bırak ve devamla ey oğlum bugün bu insanlar daha önceleri aynı bir kalp aynı bir düşünce ve aynı bir din üzereydiler. Daha sonra herkes kendi görüşünü sunmasıyla kelama dalmaları neticesiyle şeytan onların aralarına düşmanlık koydu. Bundan ötürü ıhtilaf etmeye başladılar demiştir. İmam Malik de Rahimahullah şu şekilde demiştir. Bidatlardan sakınınız. Bunun üzerine ey Abdullah'ın babası bidatlar nedir? ne demektir diye sorduklarında o da bidat ehli Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları kelamı, ilmi ve kudreti hakkında ileri geri konuşup sahabe ve tabi'nin sustukları yerde susmayanlardır diye cevap vermiştir. Yine İmam Malik rahmetullahi aleyh kim dinini kelamla nasların mahiyetini akılcılıkla anlamaya çalışırsa fikir yürüterek inanırsa, bu şekilde dinini öğrenmeye çabalarsa, dininde zındıklık yapmış olur demiştir. Ahmed İbni Muhammed de, rahmetullahi aleyh, din hakkında tartışmaktan ve kelam ilmine dalıp, ilahi sıfatlar hakkında görüş bildirmekten tabilerini sakındırmıştır. El-Herevî, İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'dan rivayetle babam Ubeydullah bin Yahya bin Hakan'a bir mektup yazdı. Mektubun içeriği şu. Ben kelamcı değilim. Kelamın dinde herhangi bir değerinin olduğunu da sanmıyorum. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden başka bir şey de kabul etmiyorum bunun dışında bir şeyle söz söylemek hoş ve caiz değildir demiştir. Yine Ahmed İbn Hanbel rahimehullah kelamcılarla oturmayın, sünneti savununuz demiştir. Evet kardeşlerim. Şimdiye kadar bidat fırkalarının itikatlerini ve ehli sünnet ulemasının itikatlerini gördük. Bu meseleyle ilgili ehli sünnetin görüşlerini tekrar inceleyelim. Asap hakkında ileri geri konuşmayız. Hepsini severiz. 2. Hulefa-yı Raşidini hilafet sırasına göre faziletlilerdir deyip ehli beyte muhabbet gösteririz. 3. Herkes yaptığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını bulacaktır deriz. 4. Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasfettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği bütün isim ve sıfatları olduğu gibi kabul eder, tevilden, takilden ve tecsimden sakınırız. 5- Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülemeyeceğine inanıp, ahirette cennetlik kullarına görüneceğini tasdik ederiz. 6- Hayırın da, şerrin de yaratıcısının Allah Azze ve Celle olduğuna iman eder. Bununla insanların imtihana tabi tutulduğuna da iman ederiz. 7. Allah Azze ve Celle zatıyla yedi kat semanın ötesinde arşının üzerindedir. Bunun böyle olduğuna iman ederiz. Nasıllık ve niceliği hususunu kullar idrak edemezler. İlmi görmesi kudreti ve duymasıyla Allah Celle Şanuhu her yerdedir deriz. Kur'an için sadece Allah'ın kelamıdır deyip başka bir şey eklemeyiz. Büyük günah işleyenler eğer işledikleri günahla dinden çıkmıyorlarsa sadece günahkar olurlar. Yine de İslam ve iman dairesinin içindedirler. Tevbe ederlerse bağışlanırlar, tevbe etmeden ölürlerse işleri Allah'a kalmıştır deriz. Tekfir etmeyiz büyük günah sahibini. Bir şeyin hak mı batıl mı olduğunu Kur'an ve sünnetle anlarız. Akıl bunların bilinmesinde yardımcı olur deriz. Kur'an'da gelen müteşabihleri kendi anlamları üzerine kabul ederiz leyse Kemislihi mislihi şey'un ayeti kerimesinin gereğince hiçbir şeye benzetmeden zatına ve şanına yakışır bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin eli yüzü, parmakları vardır diye inanırız cennet ve cehennem şu anda yaratılmışlardır ve ebedidirler hiçbir zaman fena bulmayacaklardır diye itikad ederiz iman kalple tasdik dille ikrar ve azalarla tatbikdir diye söyler buna inanırız Kur'an Allah azze ve celle tarafından korunmuştur deyip tahrif olmadığına itikad ederiz Kur'an'ın tek bir manasının olduğunu kabul ederiz orada zikredilen şeyi zikredildiği şeyle anlamaktır deriz bu da ehli sünnet müfessirlerinin belirttiği şeyler ve konulardır diye intikad ederiz. Şimdi de bugünün insanları bu batıl mezhep görüşlerinden nasıl etkilenmişlerdir? Ona biraz parmak basalım. Bugün hiçbir ibadeti yapmayıp her günahı işleyen bununla birlikte ben de Müslümanım diyenler bu görüşlerini mürce mezhebinden almışlardır. Bizim şeyhlerimiz ve üstadlarımız Allah'tan Celle Şanuhu aldığı ilhamla konuşurlar. İlimleri vehbidir diyenler bu görüşlerini Şia'dan iktibas etmişlerdir. Allah Azze ve Celle için el, yüz, gadab ve rıza sıfatlarını tevil edenler, bu konuda cehmiye ve mutezile mezhebinden esinlenmişlerdir. Bugün bazılarının cehennemliklerin yana yana artık yanmaya alışacaklarını ve yanmanın onlara artık acı vermeyeceğini iddia etmeleri, cehmiyenin görüşünden etkilendiklerini gösterir. Bugün bazı tarikat şeyhlarının insanda iki ruh bulunduğunu iddia etmeleri ruhu insani ve ruhu hayvani diye ruhu ikiye ayırmaları bu konuda cehmiyenin batıl fikirlerine sahip çıktıklarını gösterir. Bugün Kur'an'ın kapalı olan manalarını açıyorum diye iddia edenler batınî mezhebinin gizli mensuplarındandır. Bu fikirlerini Şia'dan almışlardır. İslam tarihinde ilk defa böyle bir şeyi dile getirenler yalancılıkla meşhur olan Şii alimleridir. Kendi fasit görüşlerine bu şekilde tefsirler düzenleyerek ve sünnetin belirtmediği manalar vererek akidelerine dayanak teşekkül ettirmişlerdir bugün bazı tarikatçılarda bu yola tevessül ederek onları izlemektedirler. Bugün bazı mutasavvıflarda peygamberler bile nübüvvet nurunu haşa ve kelle, Evliya'dan alırlar diye iddia edecek kadar sapıtmışlar ve ileriye gitmişlerdir. Onlar bu görüşlerinde Şia'dan iktibas etmişlerdir. Bugünün insanının İnanç sistemi biraz kurcalandığında itikatlerin aleykümselamın birbirine girdiğini, adeta akideler çorbası durumuna geldiğini görürüz. Bir parça ehli sünnetten, biraz hariciliğin tekfirciliğinden, motezilenin akla önem vermesinden, mürcienin vurdum duymazlığından, biraz Hint dinlerinden, biraz tasavvufun batıl görüşlerinden, Biraz da kendi kafasına uygun hareket tarzı geliştirmelerinden, biraz da Şia'nın asılsız ve iftiracı iddialarından esinlenerek yepyeni bir inanç sistemi ürettiklerini görürüz. Hal böyle olmakla beraber kişi yine ehli sünnetlik iddia etmekte mangalda kül bırakmamaktadır. Kardeşlerim, bir kimsenin ben bidat ehli değilim ben ehli sünnetim demesiyle o kimse ehli sünnet olmaz. O iddiasının, o iddiasının akide ve amelinin durumuna bakılır. Kur'an'a ve sahih sünnete ve ashabın yoluna, inanç ve ameline tamı tamına uyuyorsa, müctehid imamlarımızın rahmetullahi aleyhi itikatlerine uygunluk arz ediyorsa o kişi ehli sünnettir. Tüm bunlara tezat teşkil ediyorsa dalalet fırkasındandır deriz. Bazı tarafları ehli sünnetin, bazı kısımları da ehli bidatın batıl görüşlerine uygunluk arz ediyorsa, batılları taklit ettiği kadarıyla ehli sünnet haricidir deriz, ehli sünnet dışıdır deriz. Bu batılların itikatlerinden bazıları Ehli sünnete uygunluk arz ediyorsa, batıl şahısların itikatlerinden bazıları ehli sünnet itikadına uygunluk arz ediyorsa, o zaman da bu görüşleri sadece bu durumla ilgili olarak ehli sünnet gibidir deriz. Bidatlarını ve sünnete uygunluklarını ayrı ayrı zikrederiz. Bidatçıların sünnete uygun tarafları varsa, onu sünnete uygunluğu kadar kabul ederiz. Ama bidatlarının hepsini hoş karşılamayız. Sünnet üzere yaşamak isteyen birilerinin de bazı yönlerden bidata kayan düşünce ve davranışları olduğunda onları hakka davet eder, Kur'an ve sünnette hükmünü bulduğu şekilde davranış ve inançlarına yön vermesini tavsiye ederiz. Delilleri sunarız kabul ederlerse ne ala etmezlerse kendin bilirsin deriz Allah Azze ve Celle cümlemize hidayet etsin hepimizin hidayetini arttırsın Kur'an ve sünnetle amel etmemizi bize kolaylaştırsın dünya ve ahiret saadetini cümlemize tattırsın ilk önce Allah Azze ve Celle kendisi bize şefaat etsin ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı cümlemize şefaatçi yazsın. Rızkımızı bol ve bereketli kılıp ömrümüzü uzun ve taatlı kılsın. Cümlemizi cennete koyup orada Resulüne komşu etsin. Ve sallallahu ala nebina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunu Şeyh buradayken kusura bakma ama. İtiraz eder misin? Buyur. iki farklı şekilde buklu oluştuğunu söylediniz. Evet. İlkinin anladığımız kadarıyla zararsız olduğunu söylediniz. Evet. bunu ikinci grup Bugün mürciye olarak e, bilinen grup yetersiz mi bulmuş? E, ya bu e, kendi kendilerince bir fırka oluşturma işte e, gibi bir şey mi olmuş yani? Şimdi bu ilk bu, grupta anladığımız kadarıyla daha sakin ve e, makul bir endiye var. İkincisi bir ipucu mu yakalamış? Neden böyle bir oldu? Şimdi şöyle mürciye ismi adında iki sınıf var. Yani mürcielikle vasıflanan iki sınıf var. Birinci sınıf mürciye asap hakkında hiç konuşmayan kişiler. Bunlar ehl-i sünnetin görüşü gibi. İkinci mürciye yani itikadı bozuk olan mürciye ise amelleri imandan saymayan mürciye amelleri imandan saymayan mürciye. Yani insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi mi ne yapar? Kurtuluşa erer. İsterse amel etmemiş olsun. Nasıl ki bir kimse iman etmeden amel etmiş olsa onun yapmış olduğu ameller iman olmadığından dolayı ona fayda vermiyorsa bir kimseye de İman ettikten sonra işlemiş olduğu günahlar zarar vermez demişler. İşte batıl olan mürciyenin, zemmedilen mürciyenin görüşü bu. Ama zaten biz de sahabe-i kiram için bir şey söylemiyoruz. Ne diyoruz? Onlar bizden önce geçen bir ümmetti. hasan Basri'nin dediği gibi Allah Celle Şanuhu onların kanlarına ne yapmadı? Bizim elimizi bulaştırmadı. Biz de onların meselelerine dillerimizi bulaştırmayalım. Onunla onun arasında çok büyük fark var. Sadece isim benzerliği var. Son olarak değil. madem böyle bir durum söz konusu, onun ismi farklı olmalı değil mi? Yani söylediğiniz kadarıyla hariciye karşı bir e, mülceye de e, Tala kardeşin anlattığı asıl şu Ebu Hanife'nin hocasından tesirlenerek biz onu biliyoruz. Aslında bu Hasan bin Hamid'e dayandırılmayan aslında. Burada sadece söylenir nedir? Amel değildir. Artmaz, eksilmez. Evet. Bu sorun itikadi bir sapmaya sebep olacak sorun değil. Onun için bu hafif bir ircadır deriz. Ama ondan sonraki gelen mücciye diyelim ki imam matulliğinin ircası daha korkunç bu. İcabında dalaletle itham edinip yerler var. Onun içindir ki biz e, iman mahturidinin ircasını ehl sünnetten kabul etmeyiz. Onlar gibi sünnetin dışında da. Ama tekfir de etmiyor Fakat Ebani Ferahmullah'ın az önce zikrettiği gibi isim ve sıfatlar da, yani ama iman amelden değildir, artmaz eksilmezin dışında hiçbir şey seyrettiğinin dışında değildir isim ve sıfatlar da hatta kendisine nispet edilen fukh-ül-ekberin, Ali'l-kari'nin, Eba'l-i Silhanefi'nin şerrinden bakarsanız, bir sorun yoktu. Hatta hep bir sorun yoktu. O anlaşıldı mı? Bunu biz ehli sünnet, hatta selefi de bilmiyoruz. Ha bir sorun vardır, o sorun konuşulur. Anlattı Bu gibi değil. Ama maturidilerin ircası, hoş olmadığı ircanı. Ben dersem seni sordum, sordum, cevabı bu. Hatta İmam-ı hanefidir. Akidet-i Tehavi sezan oldu, hanefidir. Ama kat'epli hanefiler İmam-ı Tehavi'nin akidetini okutmadılar. Halbuki şerh edenlerin hepsi de hanefidir bak. Bu gariptir. İmam-ı Tehavi kitabı e, İmam-ı Maturi diye reddi olarak gelmişti çünkü aklandırılardı. Kitabın başında bu akide Ehl-i Sünneti'nin bu hanifenin akidesi derdi evaniten akidesi de. Biz ne buna ayırırız. Hatta şimdiki eşarileri bile biz ehl kabul etmeyiz. Evet. Ama tekfir, tekfir değil. Ha, onlar akidelerini her ne kadar evet. ee, söyleyeyim. E, i̇mam eş Eşari'ye nispet etmiş olarak i̇mam eş Eşari bundan teberri etmiş. Yani uzaklaşmıştır. Bunu anlatır. Hatta onların İmamları mesabesinde olan ki Eş e, Fakrıddın-ı Razi ile Bakırlani tedbir etmiştir. E, i̇bn Hacer her ne kadar görmüştü o merkez Eş'aridir. De değildir. Çünkü lisan isimli kitabında fakrıddın Razi zındıklık peydam Onun için e, bu gibi bilgiler genelde herkesin işine yaramasa bile ama biraz ilmi olanlar için bu ders çok hoş bir sohbet. Hoş bir sohbet. O yönünü düşün. E biz şu an akide kurtarma yönüyle uğraştığımız için e, bu gibi sorunlar aslında ciddi. Mesela e, diyelim ki benim anlattıklarımla bir bağ kurmaya çalıştığınızda dediği gibi bir akide sürülüsü yapmışlardır. Ee, Allah kardir çorba dedi ama küllü çorba karıştırmışlardır hepsini. Öyleleri var ki e, kaderi değil, kaderi inkar edecek nitelikte itham edinler. ama bu toplumun kaderi bu olmamalıdır deyip kendisine ehl Sünnet dediği halde söz, atan, söz söyleyen vardır. Halbuki bunda bir kader inkarcilığı inkarcılığı vardır. Bir bakıyorsun mutezililik vardır kaderde, bunlardan. Bakıyorsun sanki Cebril'i hakim gibi duruyorsun. Bakıyorsun, Allah Azze ve Celle öyle bir konuma getiriyor ki, bunlar onun bilgisinin dışında olmuş gibi. Şu an bu toplumda bu yaşanmıyor. Bunları aslında zikretmesi illa ilim i ilgisini çeken şeyler değil. Siz bile biraz düşünürseniz, bunları bu toplumda yakalarsınız. Çünkü e, Muhammed İbn-i Abdullah'ın dediği gibi, Üzene farklı bir izah getiriyorum. Hiçbir inhiraf, Hattan uzaklaşma muhtes yeni çıkmış değil. Evet. Hepsi birbirinin akabinde öncekini takip ettikleri isim değiştirmiştir, elbise değiştirmiştir. Mesela bakın, Allah'a çocuk nispeti <gülüyor> Yahudiler'de var. Hristiyanlar'da da var. Araplarda da var mı? Var. Melekler, Melekler, Allah ın Allah ın melekleri Allah'a kızları birbirini takip birbirini eden öncekilerin dalaletinin dışında değil. Eğer muhammed bin Abdullah'ın Mesail-ül Cahiliye diye bir kitap var. Duydunuz mu? Bunun Türkçesi yok. Yani geçmiş ümmetlerin dalalet şerepleri. Ee, orada topluca Al Lusi şerh etmiştir o kitap ama bu toplumun istifadesine pek sunulmamıştır. Ben bunları teker teker aldım geçmiş ümmetlere bakın, hangi meselede dalalete düşüp haktan iğne rap etmiş derse, bu toplumda onun benzerini görürsünüz. Sadece bir noktada şüpheli kalınlıyor, kalınlıyor. Onlardan puzağa tapan çık, de çıkacak mı biliyorum, onlara <gülüyor> gelen makine. Karışı karışı, kulaçı kulaçına onlara uyuyor. Mesela ben teker teker aldım birisi, geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi, Nası, Yani, vahyi, Resulün sünnetini bırakarak reyvi görüşleriyle kıyaslamal etmeleridir. Bu geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden oldu. birisidir. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi nedir? Çok soru sorup nebileri üzerinde ihtilaf etmeleridir. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi nedir? Din adamların rap tutmak. Yahudi ve Hristiyanlarda Yahudilerde farklı, Hristiyanlarda farklı. Yahudiler Nebi ve âlimlere hakaret ederek, öldürerek sapıtmışlardı. Yahudi Hristiyanlar ise onları ilah mevkine çıkararak sapıtmışlardı. Bizde de şimdi bu var. İlim ehline ne kadar ihtiyaç varsa ondan sakınma da vardır. Geçmişte bütün bu kulaklara sebep olan ilim ehlidir. Haramı helal eden ilim ehlidir. Kitabı indirilen vahyi tarif eden ilim ehlidir. İnsanları gruplara bölüp parçalar halinde ayıran, başa geçen yine ilim ehlidir ilme evine ne kadar ihtiyaç varsa o kadar sakınmak da var. Ha, ben bunları teker teker birebisali tipinde aldım. Onun için sıkça da derslerde bir söz var, tezatların ahengini yakalamak gerekir. Bunu anladınız mı? Tezatların, zıtlıkların uyumluluğu mevsudayızdır. Çünkü biz vasat ümmetiz. Bunu insan tabiaklığında da görürsünüz. Tansiyonun yükseğe de zarar düşür, dedim. Çekerin fazla da zarar, azı da zarardır. Burada şimdi sevgiyle, mesela o meseleye pek temas etmedi. Hatırladığım kadar iyi dinlediysen. Haricilik de korku ile ibadet hakimdir. Mürciye de reca, ümit ile ibadet hakimdir. Birisinde diyelim ki burada iki sene korkudan bahsedelim. İnsanlar korkarak Allah'a kul olmaya başlarlar, ümit biter. İki sene ümit sohbet edin insanlar korkuyu muturlar. Reca hakim kalır. Haricilik biraz daha fazla itham ediliyor. Zındıklıktır. Mürciye dalalet fırkasıdır. Demin ettir. Daha biraz hafif olarak. Neden? Birisi sadece korkuyla kur. Ki haricilerde dikkat edin. Geçmişe de bakın. Zamanımızda insaf, berhamet değil. Yüzlerinde, yüzlerinde bir şey göremezsiniz. Çok acımasızdırlar. Mürciye ise <gülüyor> ıslak çamaşır gibi gevşemiştir. Gevşemiştir. Herkes de Müslümandır. Biz şimdi Allah'ın İtham ettiği şeyin dışında bir şeyle insanlar itham etmeyiz. Az önce dediği gibi, icabında büyük günah sahibi Mürtekibül Kebair, Allah'a bırakılmıştır işe. Affedebilir de bakın, azap eder, cezaatını çektiriyor. Şirkim dışındaki bütün günahları istediğini istediği gibi affeder. Biz denge, orta, yani basat ümmetiz biz. Her şeyde orta yolu tutma zorundayız. Onun için bu dersi tekrar tekrar dinleyin. Hakikaten de geçmiş yapılan derslerle de karşılaştırdığınızda istifade edeceğiniz şeyler. Sadece bu ilimehli ne yapılmış, belli bir kesime yapılmış şeklinde düşünmeyin ehl sünnet bu meselede çok dikkatli, hassas davranmış, öyle ifadeler, ibareler seçmiş ki zihinde kalıcı, insanın devamını düşündüren ifadelerdir. Evet, Yusuf'un sormak istediği bu. Bence düşünün, şöyle bir bakın etrafımda. Bunlar geçmişte kalan sorunlar değil, zamanında uzantıları var. var. Mutezile aklı oturtmuştur, bu toplum ehli sünnette, aklın yolu bildirdiler. Mutezile aklı ilah edilmiştir, tasavvuf aklı inkar etmiştir. Anladınız mı? Bazıları niye ters düşer? Ehli sünnet olduğundan değil. Mesela Ebu Suud Efendi, Yunus'u tekfir eder. Sünnete ters düştüğünden değil, Keramcilerin mantığına ters düştüğünden. Yani Ebûs, biz de şimdi tasavvufa karşı, ama Ebu tipinde değil. Onlar sünneti ters düştüğü içiniz karşıyız. Aklımıza yatmadığı için değildir. Onun için bazılarında, Ah Ebû Efendi de tasavvufa karşı demek ki bizim düşünce de yok. Ebû Efendi keramcıdır. Ondan ters düşmüştür. Ha. Birisi aklı ilah etmiştir, birisi aklı inkar etmiştir. Biz aklı ne inkar ederiz? ne de ilah ediliyor. Akla layık olduğu yeri verildi. Ha, Aklı bir vahiyde haydi ve tespit ettiğine katiyette inanmayın. Onu bugünkü sabahki sohbette diye hatırladınız değil mi? Aklın fıdraktaki görevi idrak. Vahideki görevi teslimiyettir. Aklı yatsa da yatmasa da teslim olma zorunda Çünkü akılla bunu tespit etme mümkün değildir. Aklın sorumluluğu haseten vahide idrakle başlar. Estağfurullah. Fıtratta idrakla başlar. İmada akıl, fıtratta idrak imanda teslim İmanda İmada, teslimiyet. i̇mada Ters olmayacak. Yani suvari ile at gibi. At suvari müslüman biner. Binerse akıl böyledir. Suvari akıl değil. Akıl katiyetle muhataptır, katipte değil. Anladın mı? Akıl suvari değil, attır. Falan. İslam dini akıl dinidir, bu da farklı bir versiyonu. İslam dini akıl dini değildir, akılların. Versiyonu nasıl? Akının yolu birdir, delak katiyetle. Ne, <gülüyor> ne kadar insan varsa, ne kadar akıllar varsa o kadar yol var. <gülüyor> Vahiyin yolu tek. <teknolojisi. gülüyor> ya <Yani> bunlar geçmişte <gülüyor> kalan <gülüyor> sorunlar değil mi? On dört atışacak. Yaşanan 20 sorunlar 20 neden? E, bunlar 15 geçmişte 15 kalan 15 sorunlar değil. Damar uzur, damar uzur, damar uzur. Kalkül Mehmet Aydin denilen din işlerinden sorumlu bir devlet bakanı, bizim diyor Muhammed'e imanınız Avrupa'nın hangi meşguluna terstir diyor. Ya yani Bu ne anlama gelir? Hangisine paralellik arz ediyor? Biz sizdeniz yani zaten. Bu. Ya biz onlar biz onlar gibi onlar bizim gibi oldu. Her şey Avrupa'nın bizim kaidesine terstir temelde. Neden bu adamlar felsefeci olmaları hasebiyle bunu bölüşüyorlar? Ha, demokrasiden alacağımız bizim hiçbir şey yoktur. Demokrasinin bazı doğruları bize benzeyebilir. Az önce anlattığım gibi bazı şeyler sünnete uyan, onun sünni olduğunu göstermez Müslüman olur. Onun için bizim İslam'ın dışında kimseden alacağımız bir şeye ihtiyacımız yoktur. Onun için sabah dedim ki İslam hiçbir şeyin alternatifi değildir. İslam'ın da alternatifi yoktur. Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah gayretini de artırsın